geçen hafta e, saat tümresi hem yani 66. ayetine göre değil mi? E, bu hafta bu inşallah bu ayet bu sure bitiristik. Bu de zaten çok bir şey değil. Bu sene sonun yıl sonuna kadar bu kitabı bu gitmeye gidiyorum. Bir daha da katılıyor. 4 güne kaldı. İnşallah bitiririz. E, bu şekilde siz yoktuğunuz, üç sene evvel bu kuran Kerim sondan Kerim'in sonundan başladık. Başta partiyi en başta okudu, en biraz bin Nazif'ten, ondan başladık. Şöyle ki, Kur'an-ı Kerim'in, asıl İslam'ın temel e, bilgileri olan şeyler, ayette Mekki ayetler, ilk, ilk inen ayet, o da Kur'an-ı Kerim'in göre e, son, son taraflarda. Biz de bunun için o meki ayetler İslam'ın temelini teşkil ettiği için çok kuvvetli ayetler. Yani yapıcı ayetler. İslam dinin direkleri olarak buradan şöyle ki Medine'deki ayet inen surede hep şu sosyal ayetler, insanlar arasındaki muhasebetler, vesayet. Fakat meki olan ayetler Mekke'de inayet ayetler, İslam'ın kuruluşu. Bu çarpıcı ayetler onlar. Ve sosyal münasebetler, medeniye, onlara medeni ayetler, onlara metri ayetler denir. E, medeni ayetler, e, daha önce insanlar arasındaki sosyal hareketleri anlattı. insanların birbirine karşı davranışlar davranışları, kanunlar. Bunlar zaten haklı Peygamber. E, medeniye göç ettiği zaman göç eder, hepiniz Devletin kuruldu. O zamana göre devletin hem peygamber de hem devlet reisiydi. Hem cemaatin kendi aradaki şeyleri tedbir eden bir kimseydi. Şunu söylemek için daha önce şunu söylemek istedim. Devletsi din olması. Din olması için üzerinde yaşadığı bir toprak bir Vatan olması lazım. Evet, Kur'an-ı Kerim'e Vatan çok, çok kuvvetli anlatılır. Evet, e, Kur'an-ı Kerim'e çok kuvvetli, yani üstüne basılı basılı anlatılır. Ee, Söyleme işin ne bu? Melih-i Ayetlerde bir Vatan kurmak da vardır. Ee, İslam'ın temel ana direkleri, kainat. Hep melih Ayetlerdedir. O için biz çocuklara sesini artık şansı Belki bir ara gene temas ederiz kılaca ama bu bu sene, video sonuna kadar bu Kur'an-ı Kerim'i bitirmek istiyorum. Ondan sonra bizim asıl mezunumuz olan tasavvuf derslerine gireceğiz. ve Yarım kaldığı musiki onu tamamlayacağız. Böylece inşallah devam edeceğiz. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim gök e, 66. ayeti. El şöyle. Göklerin, göklerin semava ve yerin ve her ikisi arasında, gökten yer arasında olan bu, bu, bu, bulunan bütün şeylerin ne varsa canlı cansız. Rabbi o mutlak galip Allah her şeyi dediğini yaptırır. Galip. Daima hiç onun dediği ilgiler çıkmaz. Galip de. Galip o çok yarlı, gayri affedicidir. De ki, Peygamber Efendi emir. Şimdi bakın çok iyi. İncil, Tevrat biraz İncil'den Kur'an arasındaki milyon farklarından birisi de şudur. Kur'an kelimde ifadeler Tek bir kaynaktan gelir Allah. Şimdi böyle ki, de ki, de Peygamber emir. ki İncil'de bile böyle bir şey yok. İsa dedi ki, Mesih dedi ki, yani hep rivayetler. Hani şöyle, Kuraner'de biz öyle öğrendik. Yani Dili geçmiş, müşteri geçmiş, zamanlar vardı, şart, bazı zamanlar vardır. Buradaki ki emir sivasıyla Kur'an-ı Kerim'de kaynak Allah ve peygamberini emrediyor. De ki, kul. Kul kelimesi, emir. De ki. De ki bu Kur'an en büyük ve mühim bir haberdir. Bize bir haber veriyor. Burada küçük bir izah var. Ben size vahiyden başka bir suretle bilinmesi mümkün olmayan hakikatlerin bu Kur'an ile haber veriyorum. İzah bu küçük, küçük şeyi büyütmüş. Yani ee, Hz. Allah'ın, Hz. Peygamber vasıtası gönderdiği bütün haberler Kur'an-ı Kerim'de. Daha başka bir kaynak peygamber e, Hadisleri vardır. Onlar başka. Aslında ee, hadisleri okuduğunuz zaman, hakiki hadisleri görüp de okuduğunuz zaman, Kur'an-ı Kerim'i okumuş olmuş, Yaşamış oluruz. Çünkü hadisler Kur'an-ı Kerim'in hayata geçmiş şeklidir. Ee, Kur'an, mektup. Ama mektupların hayata geçmiş, yaşanmış şekli hadisededir. Ee, hadisleri, e, bu da doğrusunu bu, e, okuyabilirsek, Kur'an-ı Kerim'in Hayattaki takip şeklini de anlamış oluruz. ki siz ondan yüz çevirenlersiniz. Şimdi Hakim HTPGM emir verdi ki siz ondan, ondan kim Allah Kuran kelimde o kölemiz Allah'tır. Ondan Allah'tan demektir. Oz, o zamiri üçüncü tek şahıs hep Allah'tır. Kuran Ki söz ondan yüz yüzim Allah size her tür kolaylığı göstermiş ama hiç hiç alırmamışsınız bile başını alıp gitmişsiniz. Meleğ aleya, mele aleya üç üç ders sever gördük. Meleklerin şimdi melekler aslında da sınıf farkı vardır. Mesela Allah'a, Allah'a çok yakın, kalip, kalip derler, yakınlık. Allah'a çok yakın melekler var. Mesela Hazreti Cebrail, İsrafil, Azrail. Hatta onlardan da daha yakın melekler de var Allah'a. Ondan sonra sırayla aşağıya doğru indir. Meleği âlâ, bu meleklerin kendi aralarındaki rübbelerine geç kaldıkları yerler, oturttukları yerler, Allah'ın emirlerini bekledikleri yerler, e, e, ibadet ettikleri yerler, mele alaya âlâ. Âlâ'ya. mele onlar aralarında münazara, bak şu münazara neyler vermiyor, gelin, yerin bulalım, münazara, münazara e, münakaşı etmek değildir. Minakaşa bütün dilimizde biraz yanlış anlaşılmıştır. Minakaşa bir ilmi mevzuyu tartışmak demektir. Hani kavga, duyuş etmek demek değildir. Minakaşa ilmi bir mevzuyu tartışmak demektir. Doğru ve yanlış şey geçecek. Şey. Münazara, bu daha yakın, daha yumuşak bir kelime. İkisi arasında bir fark yok. Minakaşa biraz kavga, duyuşu hatırlatır da minazara öyle, evet, minazara daha yumuşaktır emin bir tartışmadır. Mele-i onlar aralığında münazara ve münakaşa ikisini birden kullanılıyor. E benim hiçbir bilgim yoktu. Bu kimin bilgisi yoktu? Es-Sapba suresinin 7 ayeti. Zaten her Şişt. bir şeyden <gülüyor> şey şey. de evet. Neyse. Melih-i Aya'ya onlar aralarında minazabı münakaş ederken benim hiçbir bilgim yoktu. Beni aradı olan Minaköşer'den Hazreti bir haber yok. Hatırlıyorum onu. Ben o münazara zamanında demişti ki ben muhakkak bir çamurdan bir insan yaratacağım 69'da. Hadi. Şimdi o mevdu bir kaç kere burada geçti. Hazreti Allah beni arada. Melekler diyor ki, evet siz bana ibadet ediyorsunuz fakat ben sizden de başka bir varlık daha yaratacağım, insan, insan dediğim bir varlık daha yaratacağım. Melekler de diyor ki, peace, peace, peace, peace. biz sana ibadetimizi hep yapıyoruz, her şeyimizi yapıyoruz. Bizden daha başka varlık yaratmaya ne gerek var? O da diyor ki, ben şimdi tasavvuf bakımdan kendimi onun aynasına göreceğim gibi varlık yaratacağım. Bildiğim gibi varlık yaratacağım. Yani bana muhatap olacak bir varlık yaratacağım. Diyor, başına dert maç açacaksın diyorlar melekler. Böyle, siz bilmezsiniz diyor, ben o varlığı yaratacağım. Yani aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Ya Allah yaratacak şey meleklerini soyuyor değil mi? Aklımızda böyle bir şey gelebilir. Ama Allah onlara yapacağı işi söylüyor. Söylüyor. Ve durdum oradaki melek, melek, aylardaki melek. Allah bugün bunu diyor ki, ben e, çamurdan bir varlık yaratacağım. Bundan haberiniz olsun. Ve bu, siz bunu ileride secde edeceksiniz. Ben bunu e, söylüyorum diyorum. Ve ancak gelecek tehlikeleri e, apaçık haber verici bir peygamber olduğum içindir ki o ilim bana vahyanır. Allah ortadaki hadiseyi Hazreti Peygamber'e bildiriyor. Şimdi ben meleğe arada meleklerle böyle bir mü münazaram oldu. Affedersin kader olsun. Sen de bunu bil. Mevzu bu. Rabb'in o münazara zamanında demişti ki meleklerle çok eski zamanlarda, o zaman da eee ya Rabbin demişti ki, ben muhakkak bir çamurdan bir insan yaratıcıyım, insan Adem aleyhisselam, Ademiyet, onun adı da boşuna Adem değil, Ademiyet yokluk demektir. Yokluk, Ademiyetin tasavvufü manası yokluk demektir, Ademiyet, biz yokuz, Ademiyet yok, yokuz. Artık O'nun mührikatını tamamlayıp, yaratılışını tamamlayıp içerisine yani ruhumdan üfürdüğüm zaman yani can verdiğim zaman ruhun Cenab-ı Hakk'ın nispeti O'nun şerefini beyan içindir ki Beytullah be, orada yazdı Beytullah ona bak. He. Şimdi Allah ona can veriyor. Ama bir de ayrıca ruh var. Zaten fakirin şeyine göre oradaki ruh can aynı şey. Hazreti Adem'in nefretli canlandırdı. Bir de kendi ruhundan ona Allah'lık baskılarını üfürdü, verdi. Şimdi bir Allah'lık vasıfları, Ademiyet vasıfları vardır, Allah'lık vasıfları vardır, değil mi? Allah'lık vasıfları, işte kendini Esma-i Hüftüsü'ne göstermiştir. Allah'lık vasıfları, Rahman'dır, Rahim'dir, Hay'dir, Kayyum'dur, işte Kahhardır, Mümittir. Var oğlu var. 99 tane sizi bize bildirmek lütbünde bulunmuş. Kur'an-ı Kerim'de 99. Hatta daha da alsız da bazı şeyler Esma-i Hüsna'nın e, yoluyla, hatırlatma yoluyla, doğrudan böyle değildir. Ama sonra bize Hz. Peygamber vasıtasıyla, Hz. Peygamber'in daha sonra onun manevi varisleri olan veliler tarafından bize Esma-i sıfatlar tek tek bildirilmiştir. Zaten buna da gerek kalmamıştır, kalmaz. Şöyle ki var. Allah bütün bu 99 Esma-ı Hüsna'yı sonra Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir şey söyleyeyim de, en güzel isimler benimdir. Demek ki esma sonsuz güzellik nasıl sonsuzsa güzeli gösteren bize güzeli ne olduğunu bildiren kelimelerde sıfatlarda, isimlerde sonsuz. Allah'ın sıfatları sonsuzdur güzellik sonsuzdur. Güzellik sonsuz olduğuna göre Allah'ın sıfatları da sonsuzdur. Artık onun hareketini tamamlayıp yani insanın yaya taşıyanı tamamlayıp içerisinde ruhumdan öferdiğim öfüldüğüm zaman hepiniz kendisi için derhal bana secdeye kapanın. zaten bu secde ayetidir. Kapanın. Bunu üzerine bütün melekler toptan secde etmiş. Evet. Allah'ın bu yarattığı yeni yaratışı yani insana bütün melekler secde etmiş. Çünkü onun çamurdan, yarattığından değil içindeki o Allah'ın öldürdüğü ruh mühürü. Yalnız iblis cinlerin babasıdır. O zaman melekler arasındaydı. Şimdi şeytan da cinler de zannı melekti. Yalnız anlayışımıza göre melekler pozitif yani iyilik tarafları cinler biraz hani nakıs taraflarda şeytan da iblis akıllı olayısıylanın babası. Yani şey ee, diye cinlerdi ama şey vardı tenasül vardı, soy topluluk vardı onlarda. Efendim, o da bakın iblis ben diyor secde etme bu zaten birkaç yeri başka bahsede geçti. Bunun üzerine bütün melekler toplan seçetiş. Yalnız İblis kibirlenmeye yeltenmiş. Zaten o ilmi ilahi'den yani Allah'ın indinde kafirlerden olmuştur. İblis daha evvel demek ki daha evvelde bazı şeylerde Allah'a karşı gelmiş olmuştu diyor. Bakın geçmez zamanlar söylüyor. Burada da gene bir yazar var. Beza Venişen'in zaten o ilmi ilahiyede kafirlerden oldu. Demek ki daha evvel de böyle bir geçmiş. Buyurdu ki Ey iblis iki elimle yani bizzat yarattığın Yaratında Adem. Adem erasmay şeref baş etmek için böyle vurulmuş. Yoksa bütün varlıkadi bizzat yaratan Cenab-ı Hakk'tır. İki elimle demekten başlar ana ve baba gibi hiçbir vasıta olmazsa yaratmış olduğu beyandır. Her şeyi Allah yarattı tabii. Ama insanın yaratılması başka vasıtalara da muhtaç. Fakat Allah bunu böyle yapma. Ben bizzati kendim onu yarattım diyor. Çamurdan oradan yaptı. Diyor, ruhunu üfledi, canlandı. Hacı Adem oldu. Yarattım, secde etmenden seni hangi şey men etti? Niye sevsi etmedin? Ya soruyor. Kibirlenmek mi istedin? Kibir Allah'a mahsustur. Kibir Kebir büyük, büyük Allah'a mahsustur, kebir de öyledir ama bizdeki biz kebir şeytandandır. Yoksa yücelerden mi oldu yoksa hani büyüdün mü? O da dedi ki, hmm. e biz ben ondan hayırlıyım, beni bir ateşten, onu ise bir çamurdan yaptım. Hem de kokulu bir çam kokmuş bir çamurdan bırak dediğimiz kopmuş böyle balçıklaşmış yapışkan bir çamurdan yaratılır. <gülüyor> Buyur diye hemen buradan çık. Cennetten bazına göre göklerden ya da melikler suretinden çık diyor. <gülüyor> Allah ona rüf ediyor. Zira artık sen taşlanan rahmet ilahiyeden kovulan bir melunsun. Melun, kötü, huylu, kötü şey yapılı bir varlık. Var orada galiba. Evet. Melun. Lanet denilmiş, tardu. Tardu, demektir. Melunsun. Ve şüphesiz ki ceza gününe kadar lanetim senin Üstündedir. Allah de şeytana. Huzurundan kovdu. O ceza gününde dedi. Kıyamet günü. Dedi ki, şeytan diyor şimdi. Ey Rabbim. O halde insanların tekrar dinleyecekleri güne kadar bana müddet ver buyurdu ki, haydi sana o mümkleti verdim. Ne cevabı? Yani bu, şimdi kıyamet iki zaman içer, iki farklı zaman içer, birinci yapar nefah ses demek. Birinci nefah, ikinci nefah bu, birinci nefada yani dirilmen başladığı zaman olacak bu şey o, o, o zaman kadar şeytana e, müsaade ediliyor çünkü insanlara kandırmaya devam edecek bence malum olan zamanın bir gününe kadar birine faykadırmış burada dedi izzetine, mutlak kudretine kahrına sen o yüce iki kuvvetine manasında ad edelim ki şeytan söylüyor. Ben de artık onların hepsini muhakkak azdıracağım. Yani şeytan insanları azdıracak. Allah'ın yolundan çıkartacak. Kendi yoluna sokmaya çalışacak. Yalnız, işlerinde divlasa erdirilmiş. Mümin kulların müstesna. Onlara <gülüyor> benim gücüm yetmez. Peygamberler, veliler falan. Onlara şeytanın gücü yetmez. buyurdu işte İşte bu dediğim doğrudur Allah. Şeytanen. Bu dediğin doğru. Efendim, çünkü İmlas'a erdirilmiş mümin kullarımı baştan geçiyor çıkarmayacağın hakkında sözün doğru. İnne i'vali lezilekel aleyhim sultanın Her Hicri suresi ayet şeyde o hakkı diyor orada hak bendedir diyor. Ben onları da sana boyun eğdirme. Onları bir çıkartamazsın. Ant olsun cehennemi senden senin cinsinden ve onların insanların etinden tabi olanlara topuyla dolduracağım cehennemi senin senin cinsin seninle bir beraber aynı cinsin olanlarla yani senin so soyun sapında ve insanlardan da peygamberi bırakıp da sana tabii olanlara cehennemi dolduracağım diyor. Allah'ın da vaadi bu. şimdi ki peygamber hitap ediyor. Habibim de ki ben bu buna karşı yani görevi mi tebliğ ya tebliğ ve vahye kadar karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum ve ben size kendimde bir şey teklif edenlerden de diyelim Hazreti Peygamber bunca zorluğa rağmen, bu kadar şeylere rağmen ben sizden büyük ücretlerim, bu yaptıklarıma karşı çünkü Hazreti Peygamber hayatı çok zor. Allah bir saniye dahi onun hayatını yaşamak istemem. O kadar zor bir de ağırlık bir taraftan da insanların yaşayışı falan Dayanacak gibi değildir. Bunu söyle, ben sizden bir şey beklemiyorum. Beklemiyorum, zaten benim dediklerimi yapın diyor. Yani başka bir şey değil, dedik yok. İstemiyorum, ben, ben kendimden de bir şey tek ederlerden de değilim. Yani ben sizin de bunları da kendimi söylediklerimi değil bunlar. Hep Allah'ın söyledikleri, ben bir bastayım diyor. Ben Allah ne verirse size aynen naklediyorum diye. Benim kendimden size verdiğim bir şey yok. Şimdi burada bir uzunca bir rivayet var. Diyor ki: Yani Kur'an'ı kendimden uydurup söyleyen söyleyenlerden değilim. Şurada Hz. Peygamber ümmi yani ama Ümmülis burada sadece Peygamber'e mahsus manası şu. Alim. Okuması, yazması, <gülüyor> alim. Ve üst terize bir alim. Hazreti Peygamber. Yaz okuması yok yani. Allah yapacağı işi çok <gülüyor> evvelden düşünmüş. Yani. Hz. Peygamber'e niye okuma yazma öğretilmemiş. Zaten bu halde bile sen bunu yazıyorsun, yazıyorsun, Sabah sabah olunca millete söylüyorsun demişler. Tabii ki ya ben yazmam da yok hani. İmzası batmıyor, düğüm basıyor. Ee, yok. Neyi yazacağım ben? Ama hemen dedikodu yürüyor ha Yürüyor. Kurana şöyle den Şöyle bir şey. Resul size ehli cennet haber vereyim mi buyurdu? Evet ya Resulullah. Dedi. Buyurdu ki onlar birbirine acıyanlardır. Yani cennet ehli birbirine acıyan insanlardır. Yani cennet birbirine. Ehli cehennet haber vereyim mi? Evet ya Resulullah. Buyurdu ki onlar yeğese düşenler yani ümitsizde düşenler, Allah'tan ümitlerini kesenler, yalancılar, tekellüfe sapanlardır. Tekerlüp şurada yazmıştır. Hmm. Külfetli zahmet iş görme. Tekellüf. Hani bizim te tekellüf derler ya, bu o, biraz da layi manasındadır. fakat buradaki mana o değil. Çünkü aynı kelime birçok kullanıldığı ilgilere göre mayona değiştirebiliyor. Buradaki tekerlük zor işler. Ben sana bu son işleri teklif ediyorum. Yapacaksın. Bir de bir başka rivayete göre de e, mütekellimin, yani teklif edenlerin e, alameti üstü. Kendi fevkinde olan, yani kendinden daha üstün değerde olan kimse ile yarışmak, geçişemeyeceği işe el atmak, bunları şey diye, bize göre yani da okusak da olur. Şimdi en son şeye giriyorum. O Kur'an alemlere bir öğten başka bir şey değildir. Hazreti Peygamber,